قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتم عند لا امرتهم عند diyor ki Ali satta selam eğer ümmetime meşakkat olmayacağını veyahut da meşakkat olmayacağını yani zor olmayacağını bilseydim diyor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 ولا أصابني حدث قط إلا توضعت عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا رواه الترمذي والحاكم، وقال الإمام الباني رحمه الله هذا حديث صحيح، أبد يعني بو حديث الإمام الترمذي والحاكم كتاب لارندا رواية التلر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 Dördüncüsü al-vudu' min hamlel-meyyit. Yani ölüyü taşıyacakları zaman mesela kullanacağı yerden cenaze namazının kılınacağı yerden gömüleceği yere kadar. Ve burada cenaze yıkanacağı veyahut da e, taşınacağı zaman veyahut da taşıyacaklar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 İbn Baz diyor ki, Rahimahullah ve Şafihiler ve İbn Baz diyorlar ki, bu diyor, Busra hadisi diyorlar ki, mensuhtür. İmam Elbani ve bu çizgide olan alimler diyorlar ki, eğer bu hadis hakikaten mensuh olmuşsa, o zaman, tarihsel yönden bunu bilmemiz gerekiyor. Tarihsel yönden, Ali'nin mi hadisi en son,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 Buradaki illet nedir? Buradaki illet yani değdirmek değil de şehvet ile değdirip değdirmemek geliyor. i̇mam rahim binteyme bu anlayışı alıyor. Öbür tarafta diyor Ali'nin hadisinde orada da diyor diğer kişiyi sorduğu zaman o kişi şehvet esnasında vekerini tutmuş. Şehvet esnasında vekerini tutunca o zaman Tutuğundan dolayı değil şehvetten dolayı ne yapılıyor abdest bozuluyor çünkü kişinin zekeri uyanık vaziyette ise yani şehvet esnasında ise o zaman dir yani e, ne oluyor gerilir zeker şehvetten dolayı gerildiği zaman içinden mezi yahutta vedi gelebilir mezi özellikle mezi çünkü mezi şehvet esnasında geliyor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 Ancak abdest gerektiriyor. Hocam, Vedi sadece abdest gerekti mi yoksa abdesti bozma şey? Meden abdesti sadece e, bozmadan ne biliyorum? Sadece Nereden biliyorsunuz? Medenin daha önce derslerinde sanki öyle bir şey yapmıyor. Öyle bir şey hatırlıyorum yani. Şey, o Siz bu gelen... dersleri dinlediniz mi? Medenin bozar hocam. Neden o... arkadan çıkan her şeyi bozacan azıre? Aynen. Vedi de, vedi de, vedi, şey vedi de, vezi de çıkıyor. estağfurullah, yanlış şey yaptım. Tamam, e, evet, biri iktisal, e, huzur gerektiriyor. Bir o yorgunluktan gelen, e, onu iktisal, yani... Evet. Meni ve vedi de... abdesti bozar. Naleşin. Dersi dinlediğiniz zaman kulaklarınızı iyi açarak dinleyin. Yani, he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 rüyada ihtilamız. Rüya ihtilamdan dolayı gusül abdesti gerekiyor. Evet. Dolayısıyla burada halimler demişler ki eğer şehvetten dolayı tutarsa o zaman İmam-ı Bebi Temiye demiş ki işte bundan dolayı abdest bozulur. İmam Şafii rahimeullah ve İbn Baz diyorlar ki Busra'nın hadisi neshedi mensuhtur diyorlar. Hangi hadisle Ali'nin hadisiyle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 Şehvet erkeğin şehvi arzularını uyandırabileceği gibi gözgene o şekilde el yine o şekilde albatış diyorlar. Elin değdirilmesi. İşte burada Muhammed Tevmiyye diyor ki en doğru budur. Allahu alem. Onun için Hanefî fukâsı demişler ki ister şehvetli olsun, ister şehvetsiz olsun elin değmesiyle abdest bozulmaz. Anlaşılıyor mu? Şafiiler demişler ki şehvetsiz veyahut da şehvetli olsa dahi abdest bozulur. Öbüntemiye ve çizgisinde olan alimler şehvetli olursa bozulur, şehvetsiz olursa bozulmaz. Ve demişler ki en doğrusu alem, en doğrusu budur. Yani... Kadına şehvet şehvet yoksa zekere, zekere için. Zekere, şey kere. Tamam mı? Kadınlara...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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaza gitmek istediği zaman oruçlu olduğu halde validemiz Ayşe Radiyallahu Teala Anhe veyahut hanımlardan birisi onu uğurladığı zaman hani namaza gideceği zaman validemiz veyahut annelerimizden hangi annenin sırasıysa yani annelerimizden birisi mesela Ayşe veyahutta da Hatice veyahut da diğerleri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 Özellikle bu zamanda duyuyoruz, duyuyoruz. anneleriyle, an, annesiyle aşk yapan, kardeşiyle aşk yapan teyzesiyle, efendim, halasıyla evet. Allah korusun, Allah Celle Celaluhu bizi ve neslimizi bu tür şeylerden korusun ve hmm. maalesef-i bu basında görüyoruz yani veyahut da duyuyoruz. Kimisi annesiyle aşk yapıyor, kimisi kardeşiyle, senelerdir kız kardeşiyle aşk yapıyor.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 bu adama da nasihat yapıyordu. Dedi ki ona: ya Muhammed, sen benimle güreş yap. Eğer beni yenersen senin hak resul olduğunu ben inanacağım efendim. ve sana iman edeceğim." Ali Sattı ve selam dedi ki: "Tamam." ki tamam. Ali Sattı ve selam onunla boğuştu, pat diye yere vurdu. <gülüyor> Şaşırdı adam. Nedir bu? <gülüyor> Ali Satt ve selam vücut itibarıyla yani böyle büyük mesela şeyde değil yani değil. dikkat et. Hani bazı insanlar var fıtratın bakıyorsun ki pazuları büyük falan bazıları spor yaparlar şişirirler falan şudur budur. Ali Satt ve selam normal mi vücudu normal bir insanın vücudu yani. Ve onu tuşa getirirken adam şaşırdı yani mümkün değil yani nasıl olur da birisi benim sırtımı tuşa getirir. Dedi ki bir daha deneyeceğim dedi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 Hava ne kadar soğuk olursa olsun bakarsın ki abdestini bozduğu zaman hemen abdest alır. Hocam. Veya yatmak istediği zaman abdestli yatar. Öyle mi? Tayip. Ve burada diyor ki yani abi maalesef qonibi terim. An Abi Seleme radıyallahu teala an "Kala saltu Aişe radıyallahu ta'ala anha" E kanen nebiy sallallahu aleyhi ve sellem yirqudu ve huve junub? Qalet na'am ve yetevadda. Muttafiqun alayh. Burda Ebi Seleme radiyallahu teala validemiz Ayşe'ye soru sorarak diyor ki: "Ey müminlerin annesi, acaba diyor, Allah Resulü sallallahu ve sellem junupluktan sonra junupluktan sonra yatar mıymış?" diyor.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 Bir sakıncası yoktur. Namaz namaz geçirmediği müddetçe bir sakıncası yoktur ama en eflalı cünur kalmamasıdır. Ee, biliyorsunuz. Yani bir namaz vaktiyle bir namaz vakti arasın. Örneğin fecir namazından sonra hanımıyla cinsi münasebet yaptı. Ta öğle namazına kadar cünur kalmakta bir veis yoktu. Yani günah günahkar değildir. Haram değildir. Usulsüz kalması haram değildir. Ama en eflalı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 en azında dört saat birçok hayırdan mahrum olacağım. İşte bu hayırdan mahrum olmaması için en doğrusu ve en eflalı gusül yapmasıdır. Gusül yapmazsa en azında abdest alması. Yemek için Çünkü ve vesselam hiçbir zaman hiçbir zaman ab, e, yani cünüb iken abdest almadan yemek yemezmiş ve vesselam cünüb iken. Ama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 ve bu hadis gene ey müttafakun Bukhari ile إمام Müslüm'ün üzerinde ittifak ettikleri bir hadis. Ve bu hadis yani nedir? doğrudur Burada böylece beşinciyi okuduk altıncıda kalıyoruz inşallah hadi vallahi alemu ve sallallahu aleyhi ve sellem ve sallam aleyhi ve sallam aleyhi ve sallam ve sallam ve